Merhaba, hafta sonuna geldik bile. Çarşamba günü IF İstanbul Bağımsız Film Festivali kapsamında Change.org'un düzenlediği workshop'a katılım çok yüksekti. Salon dolduğu taştı. Beyoğlu açık sahnede gerçekleşen etkinliğin bir bölümünde Change.org'un nasıl çalıştığı ve hangi adımlardan geçerek online imza kampanyalarının oluşturulduğunu izleyerek öğrenenler etkinliğin ikinci yarısında kampanyacılığa adım attılar. Önce salonla hep beraber fikirler toplandı ve bizi en çok rahatsız eden, kızdıran, değişmesini isteyeceğimiz konular nedir sorusuna verilen cevaplar alt alta sıralandı. Ardından kendi aralarında öbekleşip bir araya gelen katılımcılar, seçtikleri konuyu bir imza kampanyasına dönüştürmek için kafa yormaya başladı. Ulaştırmadan engelli haklarına, kadına şiddetten çevre konularına ve eğitime kadar farklı başlıklar altında 10 grubun çalışmasıyla bir saatin sonunda Salt Beyoğlu salonu fikir tartışmaları ve imza kampanyası stratejisi sözcükleriyle doldu. Bu fikirlerin ve kampanyaların henüz olgunlaşmak ve yeniden düzenlenmek için vakti olmadı ancak toplumsal ve çevresel değişim için pek çok kampanya yolda görünüyor. Bunlardan bazılarına bakalım. İF etkinliğinden arda kalan kampanyalar arasında ilki güzel bir grubun bir araya gelmesiyle Cem Kitapçı adına başlatılan kampanya. Başbakanlığa ve TOKİ'ye yönelik başlatılan kampanya, Maslak'taki harp akademileri arazisinin yeşil kalmasını talep ediyor. Maslak'ta her gün önünden geçip gittiğimiz harp akademileri arazisinin İstanbul'un en büyük yeşil alanı olduğunu ve buranın İstanbul'un nefes alması için park olarak kalması ve halka açılması gerektiğini söyleyen Cem'in ve grup arkadaşlarının if etkinliği atölyesinde başlattığı kampanyası hakkında detaylı bilgiyi Change.org Taksim İstanbul Harp Akademisi adresini ziyaret ederek bulabilirsiniz. If Film Festivali kapsamında SALT'ta buluşan katılımcılardan çıkan bir diğer kampanya fikri ise yenilenebilir enerji üzerine kuruldu. 5 kişinin katıldığı bir çalışmanın ardından Barış Ece Çelik adına Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yönelik kampanyanın talebi kirli enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi. Enerji tasarrufu çevre kirliliğini minimuma indirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve sağlıklı yaşam hakkımızı korumak için yenilenebilir enerjilere yönelmemiz gerektiğini söyleyen Barış ve grup arkadaşlarının imza kampanyasını ise taksim yenilenebilir enerji adresinde bulabilirsiniz. Bir diğer ekip çalışması ürünü kampanyada bir araya gelip çalışan bir grubun İstanbul'a çık girişimi adına kampanya başlatmasıyla ortaya çıktı. Esasında bu grup uzun zamandan beri var. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Eminönü meydanında içinde engelli de bulunan bir umumi tuvaletin inşa edilmesi. Yine Eminönü'nün ulaşım açısından İstanbul'daki kilit semtlerden biri olduğunu söyleyen kampanyacılar, deniz, tren ve karayolunun birleştiği bu noktaların engelli ve engelsiz kullanımına açık olmasının önemine dikkat çekiyor. 2009'dan beri İstanbul'a çık olarak düzenledikleri, Engelsiz gezilerde en çok karşılaştıkları sorunlardan birinin İstanbul'un merkezi noktalarında engelli tuvaletlerinin bulunmaması olduğunu, İstanbul'da kara deniz ve raylı ulaşım sistemlerinin kesiştiği kilit ulaşım noktalarından biri olan Eminönü'nde şu anda engellerin de kullanabileceği kamuya açık bir tuvalet bulunmadığını söyleyen girişim, Fatih Belediyesi'nin İstanbul'daki diğer belediyelere örnek olarak, Eminönü meydanında içinde engelli tuvaletinde olduğu çağdaş, hijyenik ve herkese açık bir tuvalet yapmasını talep ediyor. Engelli tuvaletinin yapılması gereken en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyen kampanya hakkında daha fazla bilgi ise Change.org taksim engelsiz Eminönü adresinde bulabilirsiniz. Etkinliğin en ilgi çekici anlarından biri ise Beyoğlu sinemasının sahiplerinden Pervin Tan'ın katılımı ve kendi kampanyası hakkında duygularını paylaşmasıydı. Change.org ile tanıştığını, nasıl kullandığını ve kendi çabalarıyla 5000'in üzerinde destekçiye nasıl ulaştığını paylaşan Pervin Hanım, katılımcılara geldikleri ve değişimi mümkün kılacak heyecana sahip oldukları için de ayrıca teşekkür etti. Pervin Hanım'ın kampanyasının hakkında detaylı bilgi Change.org Taksim Beyoğlu sineması adresinde var. Bunlar if İstanbul Bağımsız Film Festivali kapsamında Change.org'un düzenlediği ve Salt Beyoğlu Açık Sahnede gerçekleşen atölye çalışmasının somut sonuçlarından sadece bir kaçı ve bunlar ilerleyerek güzel kampanyalara dönüşerek pek çok destekçi bulacaklar. Gelelim gündeme ve gündeminden çıkıp gelen kampanyalara. Bu kampanyaların biri son günlerde en çok bahsedilen konulardan bir tanesi İtalyan lisesinin satışa çıkarılması. İtalyan Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan kampanyanın ilk çıktığı nokta aslında Twitter olmuştu. Twitter'da hashtag İtalyan Lisesi satılamaz etiketiyle saatlerce gündem oluşturan ve gündemi meşgul eden ve ilgi çeken öğrenciler ve kültür sanata değer verenler buna ek olarak bir de Change.org kampanyası başlatmış durumda. Satışın bir an önce durdurulmasını talep eden kampanyayı incelemek isterseniz Change.org Taksim İtalyan Lisesi satılamaz. Bir kampanyada içme suları hakkında başlatılmış. Handan Saatçioğlu Gürses tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi su analiz ve denetimlerinin son satış noktasında yapılması. Suyun hepimiz için vazgeçilmez olduğunu ve şehir hayatında ihtiyacımız olan içme suyunu çoğu zaman satın aldığımızı söyleyen Handan, suyun sadece susuzluğumuzu gideren bir madde olmadığını aynı zamanda vücudumuzun ihtiyacı olan Mineralleri de sağladığımızı beslenmemizin temel ögelerinden biri olduğunu hatırlatıyor. Oysa bizlerin su satın alırken bu vazgeçilmez mineraller ve aldığımız keyif dışında insan sağlığına zararlı kimyasal maddeleri de alabileceğimizi söylüyor Hande. Bu sebeple suyun kalitesinin tespiti için su üreticilerinin tahlilleri suyun kaynağında değil sadece aynı zamanda müşteriye ulaşma aşamasında yani dağıtımından sonra yapmasında talep eden Hande'nin kampanyası ise Change.org Taksim içme suyu adresinde. İstanbul'dan Zeliha Yıldırım tarafından başlatılan kampanya ise dizi ve reklamlarda çocuk oyuncuların kullanılmamasını talep ediyor. Bu yolda çocuk haklarının istismar edildiğini Çocuğa verilen bazı rollerin çocukların gelişim düzeylerine uygun olmadığını, senaryoyla bağlantılı olmayan gereğinden fazla çocuk oyuncunun kullanıldığını, uzun süren çekimlerin yanı sıra gece çekimlerinin olabildiğini ve uzun süren yoğun çalışma temposunun çocukların eğitim yaşantılarını aksatabileceğini söyleyen Zeliha, bu durumların yaşanmasına seyirci kalmak istemediğini ve bu yüzden harekete geçerek kampanya başlattığını söylüyor. İlgili kurumların konuyla ilgili düzenlemeleri yapmasını talep eden kampanya, belki de en hızlı çözülmesi gereken konu, Burada bir muhatabın olmayışı eğer ilgili kurumlar demek yerine tek bir kuruma bu talep giderse Zeliha'nın başarılı olabilme ihtimali de yükselecektir. Siz de bu kampanyaya imza atmak ve Zeliha'ya destek olmak isterseniz change.org.taksim çocukoyuncu adresini ziyaret edebilirsiniz. Her konuda yaşamı anlamlı kılan ve güzelleştirecek kampanyalar doğuyor ve toplum bilinci geleceğe ve güzele doğru şekilleniyor. Siz de bu değişimin parçası olabilirsiniz. Zeynep Ezgi Kaya ile beraber Esenlikler diliyoruz.